453. konu, cihad için borçlanmak, ashabın bunu Hazreti Peygamber'e sorması ve onun cevabı, bir kişi İbni Mes'ud'a gelerek, sen Hazreti Peygamber'den atlar hakkında bir şey söylediğini işittin mi, diye sordu, İbni Mes'ud, evet, işittim, Hz. Peygamber, atın alnında kıyamet gününe kadar hayır bağlıdır, atları namına ve hesabına satın alın ve Allah'ın namına ve hesabına borçlanın, dedi. Hazreti Peygamber'e Allah'ın namına ve hesabına nasıl alacağı ve Allah'ın üzerine nasıl borç yapacağız dediler. Hazreti Peygamber, satıcıya parasını ganimetteki hissenizi alırsak vereceğiz. Borcumuzu da Allah bize bir fetih müessere ederse ödeyeceğiz deyin buyurdu dedi.